Bismillah, Elhamdülillah, Vessalatu Vessalamu Aleyhi Resulullah Ok'e oynamak caiz midir? Yüce Rabbimiz Maide Suresi 90. ayette şöyle buyurmaktadır. Ey iman edenler! Şarap, kumar, dikili taşlar, fal okları, birer şeytan işi pisliktir. Bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz. Ayetten sorumuzu ilgilendiren bölümü alacak olursak, kumarın şeytan işi bir pislik olduğu ve bundan uzak durmamız gerektiği anlaşılmaktadır. O halde ona yaklaştıracak, kumara sevk edecek her şeyden uzak durmak gerekiyor. Burayı da radiyallahu anh'den peygamberimiz şöyle buyurmuştur. Kim tavla oyunu oynarsa eli domuz kanına bulaşmış gibi olur. Ebu Musa ile Şari'den rivayetle peygamberimiz şöyle buyurmuştur tavla oynayan kimse Allah ve Resulüne karşı gelmiş demektir. Kardeşlerim, burada her ne kadar tavla e, ifade ediliyorsa da diğer oyunlarda tavladan farksız e, kumar oyunlarıdır. Bunlar karşılıklı e, para ile oynandığında hiç şüphesiz ki, yani para söz konusu olduğunda haramdır. Ancak parasız e, oynansa dahi bu kumar oyunlarından sakınmak gerekmektedir. Bir Müslümanın okey oynadığını gören birisi onun kumar oynayıp oynamadığını bilmesi mümkün olmaz. Hakkında suizana neden olabilir. Kötü düşünceleri kötü düşünceler besleyebilir. Bu nedenle sakıncası olmadığı halde yani haramlık bakımından caiz olduğu düşünse bile düşünülse bile Müslümana yakışmayan bir durum söz konusudur. Dolayısıyla kumarı çağrıştıran her türlü oyundan Müslüman sakınmalıdır. Mala yani işlerden boş işlerden yüz çevirmelidir. Bu sebeple her ne kadar bizzat haram olmasa dahi böylesi oyunlara hiç bulaşmamakta fayda vardır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.